Da tıbbın e, çok büyük bir gelişme göstermesi üzerine e, hastalıkların gerek teşhisleri gerek tedavileri ve gerek e, bünyedeki etkileri özellikle araştırılmış, ortaya çıkıyormuş Belki mesela e, bundan 200 sene önce şeker hastalığı diye bir hastalık insanlar tarafından bilinmiyordu. E, ama e, kim bilir işte bir sebeple senelerce zayıf, çaresiz olarak yatıyordu. E, veyahut da mesela e, filanca şey e, şu anda şeker, antişekerdir, şeker hastalığıdır diye özellikle e, uzak duruluyor. O zamanlarda hem insanlar hasta oluyorlardı hem de o söz konusu şeyi tedavi e, karşıtı olduğunu bilmedikleri için yiyip içiyorlardı. Mesela öyle bir bilimsel bir şey söylemiyoruz şu anda. Şu anda tıp ciddi bir şekilde gelişti. Tedaviyi de, hastalık nedenlerini de, hastalığın geleceğiyle ilgili de Allah'ın lütfuyla çok büyük bir birikimi oldu insanlığın. Dolayısıyla insan sağlığıyla ilgili bir önemli boyut taşıdığından oruç namazdan daha fazla tıpla orucun kesiştiği yer vardır. Namaz e, o kadar değil. Mesela şeker hastası, felçliği, herkes için namaz nispeten mümkündür. Nihayetinde dört rekat namaz oturarak, yatarak bir türlü kılınamıyor. İma ile kılıyor. İma ile kılmak demek e, koma bir hasta hariç yani şuurunu kaybetmiş bir hasta hariç herkesin yapabileceği bir şey. Abdestten taviz verilebiliyor. Ama oruç Askeri 10 saat aç kalmayı gerektiriyor. Hastalıkların çok önemli bir bölümü en azından ilaç nedeniyle mideye bir şey girmesini gerektirecek düzeyde bir sonuç getiriyor. Bu sebeple hastalık, tıp ve oruç bu üçlü açının ortasında kalan hükümleri ele alacağız. De Tekrar bir toparlayacak olursak oruç onca azametine rağmen e, hasta için erteleme veya kaldırma gibi bir sonuçla sonuçlanabilir. Sonra misafir için yani yolcu, şeriatta misafir deniyor. E, misafir için, yolcu içinde e, oruç ertelemesi söz konusudur. Buradaki misafirlik 90 kilometreden uzağa yolculuğa gitmiş ve orada kaldığında da 15 günden az kalacak olan kimseye deniyor demiştik. Bunları geçmiş derslerde konuştuk. Sonraki başlığımız dedik ki hamile ve çocuk emziren kadınlar da oruç erteleyebilirler. Hastalık için demiştik ki erteleme de olabilir, oruç kalkabilir de ama hamilelerde ve çocuk emzirenlerde bütün fukahanın İttifakı ile e, oruç ertelenebilir. Dördüncü e, orucun e, genel hükümlerini erteleyebileceğimiz dördüncü başlıkta çok yaşlı kadın ve erkeklerdir e, dedik. Çok yaşlılıkla kasıt filan yaş değildir. Yani 90 yaşı, 95 yaşı e, değildir. Ya nedir dedik? E, yaşı 60 da olabilir 90 da olabilir, 95 de olabilir, 105 olur. Dayanıp dayanamama. Yani bazı insanlar 80 yaşına geldiklerinde yıpranıyor vücutları. Mideleri artık bir şey tutmuyor, bağırsakları bir şey tutmuyor. İki saatte bir yemek yemeyince kendini kaybediyor. Bunu çok yaşlı statüsünden orucuyla ilgili karar veriyoruz. Diyoruz ki bu çok yaşlı çok yaşlı bir insan oruç tutmayabilir. Bunun hükümlerini konuşmuştuk. Tutamadığı oruç için fidye verir dedik. Erkek kadın farkı yok bu hususta. Özellikle tekrar vurguluyorum. Normalde 75'lerden sonra bu başlar 85-90'lara doğru ciddilik kazanır. Ama biz de görüyoruz Anadolu'da köylerde 90 yaşında insanlar tarlalarda çalışıyor olabiliyorlar. Tarlada çalışan adam ben çok yaşlıyım diye ruhsat kullanamaz elbette. Ama 80 yaşına geldiğinde de artık eli ayağa titriyor. 2 saatten sonra gözleri kapanıyor. Düşüyor yolda açlıktan. Bir de doktora müracaat edilip bu yaşlının açlığa dayanması mümkün müdür diye sorulup da oruç, kendisi oruç tutan bir doktor bu adamın sabahtan akşama kadar aç kalması sağlığı açısından doğru değildir derse, oruç yaşlıdan, bu yaşlıdan kalkar. Onun yerine ne yapar? Tutamadığı her gün için fidye verir. fidyede neydi? Bir Ramazan fitresi kadar sadaka demekti. Beşinci kalem oruç için, yani oruç bütün Müslümanları namaz gibi kuşatıyor dedik. Ama istisnaları olabiliyor dedik. Beşinci istisnası da e, aybaşı ve lehusa halindeki kadınlarda oruç tutamazlar diye bir e, kural vardır. Bu kural şunu mezhebe bu mezhebe göre değil. E, Ümmeti Muhammed'in ilim adamı olan bütün geçmişindeki büyüklerinin e, ortak Kanaati budur. Bunu da Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmişlerdir şüphesiz. Hamile ve e, lohusa, estağfurullah, aybaşı ve lohusa olan kadın, zaten hamilelerin ruhsatı var dedik. E, aybaşı ve lohusa halindeyken kadın oruç tutamaz. Tutmamasına ruhsat vardır, izin vardır demiyoruz. Tutamaz başka bir şey. Tıpkı abdestsiz, namaz kılamayacağı gibi bir Müslümanın aybaşı olduğunda lohusa halindeyken de kadın niyet etse de oruç tutamaz, tutması caiz değildir. Burada e, karşımıza çıkan e, bir meselemiz var. O meselemizde dedik ki modern tıbbın gelişmesiyle beraber hastalıklar e, tespit edildi. Hangi hastalık açlıktan kaynaklanıyor? Hangi hastalık başka nedenle kaynaklanıyor? Bu tespit edildi. Veya gün boyu ilaç kullanmasa bu hastamız ne kadar zarar görür? İlacını akşamdan sonra ertelesek zarar görür mü? Görmez mi? Gibi konular çok modern elimizde olduğu için veya tıbbın Kullandığı malzemeler, hangi tür malzemeler? Tıp e, mesela belli cihazlar kullanıyor. Biraz sonra e, bunları e, inşallah ele alacağız. E, yani e, bu kullanılan cihazlar orucu bozuyor mu, bozmuyor mu? E, bunların hepsiyle ilgili e, şeriatımızın, dinimizin kolaylık dinidir bu din. Zorluk yoktur mümine ilkesinden hareket edilerek bazı ruhsatlar veriliyor. Bu ruhsatları yani Müslümanın orucunu bozabileceğine dair ruhsatları nereden ele alıyoruz? Biz e, yani bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ma'jale aleikum fit dini min haradu buyuruyor. Dinde size bir zorluk koymadık biz. Bu iki manaya gelir. Bir, yani oruç zor bir şey değildir. Namaz zor bir şey değildir. Haç suresinin ayeti bu. 78. ayeti Haç suresinin. Din kolaydır. Namaz da kolaydır. Haç da kolaydır. Zekat da kolaydır. Din kolaydır. Bir, bu manaya gelir. İkincisi de e, bu kolayın da biz size zorlanırsanız esnetilecek bölümünü getirdik. Yani namazı ayakta kılacaksınız dedik. Ayakta durmak zor oluyorsa, sağlık açısından duramıyorsan oturabilirsin dedik. Otururken de kılamıyorsan yatabilirsin dedik. مَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ Bu demek. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا İlla vus'a. Bakara suresinin 286. ayetinde her akşam hemen hemen dinlenen La yükellifullahu nefsen illa vus'a. Allah hiç kimseye kaldıramayacağı şeyi yüklemez. Bu da aynı manaya geliyor. Yani Allah oruç emrettiyse bu yapılabilir bir iştir. Eğer Allah orucu emrettiyse bu yapılabilir bir iştir. Buna rağmen ...şahıstaki özel bir durumdan dolayı yapılamayacak hale gelirse... ...ona da Allah zaten bir ruhsat e, vermiştir. O ruhsatları e, konuşacağız. Yine Nisa suresinin 28. ayetini de burada görüyoruz. يُرِيدُ ve اَنْ يُخَفِفَ ve وَخُلِقَ insanu ضَعِيفًا Allah sizi hafif tutmak istiyor. Yani fazla yük vermek istemiyor size... Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Zavallıdır insan. Bir mikropla yatağa düşecek kadar zayıftır insan. Demek ki orucun emredilişinde, namazın, haccın, zekatın hep bütün Allah'ın emirlerinin emredilmesinde gözetilmiş bu. Emredirken de Allah gözetmiş. Zavallı bu insan diye, zayıf diye gözetmiş. Uygularken o ibadeti de gözetmiş. İnsan zayıftır, Zavallıdır. Gözettiği için de Allah Teala hem ibadetleri ağır yapmamış... ...hem de ibadet esnasında oluşabilecek sıkıntılardan dolayı... ...kullarının belli şekilde ibadeti esnetmesine izin vermiştir. İşte namaz örneğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ayakta mı kılamıyorsun? Oturarak kıl diye esnetmiştir ibadetini. Laubaliliğe hiçbir zaman kapı açmıyor Allah... Ama kendisi bizzat esnetiyor ibadeti. Kılabildiğin gibi kıl bari diyor. Oruçta da aynı şey geçerli olduğu için Allah insanı zayıf yarattı diye bir kadın kendisine yetecek kadar gıda alıyor ama emzirdiği çocuk o gıdanın tamamını emiyor. İki kişi kadar yese savurda, iki kişi kadar yiyemiyor mide bir kişilik ama iki kişi besliyor. Emzikli kadın demek veya hamile kadın demek... ...bir kişilik yiyip iki kişi beslemek demek. Çünkü hamileyken de kadın çocuğunu besliyor rahminde. Dolayısıyla bu bir zorluk oluyor. Bir kişilik gıda alıyorsun, iki kişi paylaşıyor gıdayı. Bir maaşla iki aile geçinmesi gibi olduğundan... ...Allah da ne yapıyor? En yukhaffife ankum... Size kolaylık getirmek, hafiflik getirmek istiyor. Allah'ın kaidesi bu. Koyduğu kuralı bu. Bu sebeple bakıyoruz ki oruçta bir esneme oluyor. Hamile kadın, emzikli kadın tutmasın diyor. Tutama, tutamayabilir diyor, izin veriyor. İşte neyi konuşuyoruz? Oruçtaki biraz sonra konuşacağımız ruhsatların dayanağı nereden geliyor? Fukaha bunları böyle kamuoyu baskısıyla mı böyle daha uygun olur düşüncesiyle mi almışlar onu konuşuyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de meşhur hadis-i şerifleri hepimiz duymuşuzdur bu halini rivayet ettiği hadis mesela inned dine yusrun din kolaydır ve len yuşadded dine ahadun illa galebehu dinde kim kendi kendine zorluk çıkarırsa altında kalır yani Allah emzikli kadına sen e, oruç tutmayabilirsin diyor. E, kadın buna rağmen illa hem emzireceğim hem e, oruç tutacağım dese de komaya düşse vebale girer. İlla galebev din. Bu sefer Allah'ın emrinden dolayı değil kendi beceriksizliğinden dolayı vebale girmiş olur o kadıncağız. Nitekim e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, rivayet ettiği Efendimiz'den rivayet edilen başka bir hadiste din kolaydır, esnektir buyurmuş. Ondan sonra da Allah'ın en çok sevdiği din, dindarlığın da müsamahalı davranılığı yani ruhsatlardan istifade edilen din olduğu Efendimiz'den nakledilmiş. Aslı Allah'a bağlı yani tevhid dini ama ruhsatlarından istifade edilen din. Allah böyle bir dindarlık istiyor kullarına. Meşhur e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudiler iyi bilsinler ki ben esnekliği olan ve kolay olan bir dinle gönderildim. Sözü de Ahmet bin Hanbel'in e, müsnedinden rivayet edilen e, hadis-i şeriflerden önümüzde durmaktadır. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tatbikatı. Ashab-ı kiramın ondan nakledilmesi gibi sebepleri fukaha topluyor ve oruç Allah'ın en muazzam en büyük e, ibadetlerinden, emirlerinden birisi olan namaz gibi bütün iman edenleri kuşatan bir emir olan oruçta bazı ruhsatların olabileceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanarak, Kur'an-ı Kerim'in temel ruhsatlarına dayanarak bu ashab-ı kiramın da tatbikatına bakarak fukaha kayıt altına kalmıştır. Almıştırlar. Şimdi burada hastalık meselesine tekrar dönmemiz gerekiyor ilke olarak diyoruz ki bir kere ilkemiz bizim şudur. Hastalık orucun tutulmaması için bir ruhsat nedenidir. Kanun bu. Burada hangi hastalık sorusu açılım gerektiriyor şüphesiz. Ama ilke olarak hastalık oruç tutmamaya izin sebebidir. Hastalıkları ikiye ayırmak zorundayız. Bir, artık tedavi imkanı olmayan ağır hastalıklar. Mesela doktorların geriye gün saymaya başladıkları kanser tedavisi. E, doktorlarca İnsülin kullanmak e, durumunda olduğu tespit edilmiş ileri derecedeki şeker hastaları. Bunlar oruç konusunda yüzde yüz ruhsatlıdırlar. Bunlar oruç tutsalar vebale girerler. Çünkü Allah Teala وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Allah Allah size merhametlidir. Siz kendinizi öldürmeyin, canınıza kıymayın buyuruyor. Dolayısıyla bu tür hastalıklar bu tür hastalık sahipleri oruç tutarlarsa vebale girebilirler. Bunlar kendi genlerine bir takva e, rolü yapmamalıdırlar. Genel kural bu. Bunlar Oruçlarını tutmamaları halinde ne yapacaklar? Hanefi fıkhından e, takip ettiğimiz süreçte ne demiştik? Fidye verecekler demiştik. Fidye nedir? Bir fitre Ramazan'da verilen fitreden bir tanesini fidye kabul ediyoruz. Her tutamadığı gün için o fidyeyi verir. Böylece o e, Oruç vebalinden kurtulmuş olur. İnşallah sevabını bile almış olur o fidye sayesinde. Peki, bu tür bir Müslüman, fidye de veremeyecek durumda olsa, evet cebinde 5-10 lirası var ama iğne vurduruyor veya özel ilaç kullanıyor, yahut temizliğini yaptırıyor. Yani onu vermesi halinde sıkıntıya düşecek. Fidye vermesi halinde sıkıntıya düşecek. Böyle bir hasta fidye vermese vebale girer mi? Girmez. Mahalleden yardım toplayıp fidye vermek de gerekmez. Bu kimle ilgili konuşuyoruz? Bir Müslümanın hastalığının artık iyileşme ihtimali olmaz hastalık haline geldiği zaman ne yapacağını konuştuk. Peki tedavisi e, olabilir bir hastalığı olan Müslüman. Mesela kaza geçirdi ayağı kırıldı. Dünyanın şu ana kadarki birikiminde İnsanlık biliyor ki ayağı kırıldığı için, hatta ayağı kesildiği için kimse ölmüyor. Ölür mü ölür şüphesiz, hiç yoktan ölür insan, ayrı bir konu da. Ama şu ana kadar insanlık ayağı kırılan birisi ölür diye bir kanaat taşınmamıştır. Bir e, hasta, doğru, korkunç, kırık olduğundan dolayı korkunç bir ağrısı var, bağırıyor, çağırıyor ama... Herkes biliyor ki bir hafta sonra bu adam kalkıp yürüyecek. Bir ay sonra alçısı çıkınca yürüyecek. Herkes bunu biliyor. Dolayısıyla biz bu hastaya yine hasta diyoruz. Ağır hasta diyoruz. Çok ağır, ağrı kesiciler kullanılan bir hasta diyoruz. Ama birinci hastalık çeşidine demiştik ki tedavisi mümkün olmayan hastalık demiştik. Buna tedavisi mümkün bir hastalık diyoruz. Bu hastalığında farklı çeşitleri var şüphesiz. Bunlar ne yapacaklar? Bir hastalık çeşidi tedavisi var. Ama oruç bu tedaviyi geciktiriyor. Nasıl geciktiriyor? Mesela bahsettiğimiz gibi ayağı kırıldı. Ayağı kırılan insan şiddetli ağrı çeker. Veya yoğun bir baş ağrısı artık yerinde duramıyor. Kafasını duvara vurmak istiyor. Maazallah. Bu ilaç alınca iyileşilen bir hastalık. Eğer bu Müslüman sabahtan akşama kadar mesela bir yaz gününü düşünelim 15 saat belki aç kalması halinde ölmeyecek. Ama o hastalık onu harap edecek akşama kadar. Yani artık kendine zarar verecek yahut da işte komşular bile rahatsız olacak kadar bağırıyor. Bu Müslümanın orucunu bozması şarttır. Bu Müslüman orucunu bozacak. Bu Müslümanın orucunu bozmasında hiçbir günah olmadığı gibi bu müslümanın orucunu bozmasında sevatı olabilir. Çünkü o perişanlık yani Müslüman'ın akşama kadar o şekilde kıvranması tedavisi mümkünken iki tane hap almakla tedavisi mümkünse bu Müslüman'ın o eziyeti çekmesi Allah'ın emri değildir. Peki hastalık sürecini şöyle kabul edelim. Yani dayanılıyor bir sıkıntı yok ama yani tedavi olsa bir gün önce iyileşmiş olacak. Burada da orucunu bozması hakkıdır. Bunda da bir sıkıntı yok. Burada biraz daha genişletelim. Şöyle diyelim. Esasen çok bir sıkıntı yok. Dayanılır bir hastalık. Mide ağrısı. İşte romatizması ayağını kıpırdatamıyor. Yani böyle görünür desen hasta görmüyorsun zaten ama Hastaneden randevu almış. Doktordan randevu almış. Romatolog bulmuş. Ondan mı konu almış? O da öğlen vakti randevu vermiş ona. Şimdi e, bu romatolog bir dahaki randevusunu üç gün sonraya verecek. Bu böyle kıvranır bir hasta değil ama Ramazan günü de e, bu hastalığı ertelerse üç gün daha işine gidemeyecek mesela. Yani görünür de ciddi bir tehlike yok fakat norm dahilinde bir tedavi süreci başlıyor Bu da Ramazan diyor. bu süreçte bir Müslüman e, orucunu bozabilir mi bu hastalıktan dolayı şimdi hastalığı dikkat edersek üçe böldük bir e, çok ağır bir hasta ağır hasta iyileşmesi mümkün ama ağır bir hasta o bozacak dedik bozacak diye kural koyduk. Öbürü de ondan biraz daha hafif, dayanılabilir o kadar. Dayanılabilir o kadar ama o da hasta o da boza dedik. Üçüncüsü de 3 üç gün sonra da olabilir, 4 gün sonra da bilir. Şöyle bunu ölçelim. Hastaneye gittiğinde onu acile almıyorlar. Acil hasta değil. Poliklinik hastası bu. Yani git sıra al, hastanede sıra ol diyorlar. Neden? Sen bugün de muayene olsa olur, yarın da muayene olsan olur. Sen acil bir vaka değilsin e, diyorlar. Yatırmıyorlar hastayı mesela. Ha, bu durumda e, ne yapacak hasta? Mümkünse orucunu bozmayacak tercihleri yapacak. Ama e, eğer bozarsa da vevale girmez. Serbest diyebiliriz. Buna diş ağrısından bir örnek verelim. Yani dişi ağrıyor insanın. Şimdi iğne vurulup diş çektirirse o bozulacak. Ama diş ağrısı bir artık dayanılmaz derecede olanı vardır. Onun zaten kuralını koyduk. Bir de bir diş ağrısı vardır ki dayanılır düzeydedir. Bu Müslümanın orucunu bozmamasını tercih ederiz. Cumhur-u Fukaha'nın e, kanaati budur. Ama bu kalitedeki doktoru başka türlü bulamıyorum. Ve ben e, bekletirsem diş hepten çürüyecek gibi bir ihtimalle gitse bozulursa vebale girer mi girmez mi o kadar tartışabiliriz. Doğru olmayanı yapmıştır. Doğru olmayanı yapmıştır. Buna tavsiyemiz Fukaha'nın tavsiyesi ee, yani o diş çekmeyi erteletmesidir fakat e, çağdaş bir mesele olarak örnek verelim Şimdi mesela bir bayan diş tedavisi yaptıracak ee, ya bayan bir doktora gidecek o da ramazan gündüzü çalışıyor sadece yahut da akşam çalışan bir erkek doktora gidecek tercihimiz nereden yana Orucunu bozdur, bayana git yeter ki. Çünkü burada hiç olmasın fukahanın bir ihtilafı var. O ihtilaftan istifade ederiz. Öbür erkek doktora diş çektirmek ciddi bir zaruret gerektiriyor. Yani buradaki tercihini Müslüman bayan doktora git orucunu da sonra kaza edersin bozulursa diye kullanıyoruz. Daha sonra göreceğiz diş tedavisi. Ee, özellikle vurgulamak için söylüyorum diş tedavisinin bütün alternatifleri oruç bozmaz. Bu ayrıntıya gireceğiz inşallah. Ama burada e, çok da dikkat edilmeyen veya da artık nasıl isimlendireceğimi de bilmiyorum yani yaygın hale geldiği için nasıl yorumlanacağını Kimsenin bilemediği bir sorun var. Hastalık, hastalığı ruhsat değildir. Yani bu asırda tıbbın, teknolojinin gelişmesinden sonra hastalık da bir hastalık haline geldi. Yani e, ben hasta niye olmuyorum, muhakkak olmalıydım, geç kaldı hastalığım der gibi bir evham oluştu insanlıkta. Mesela çok yoğun olduğunda Akşama doğru bir insanın başının ağırması normal bir şey. Bunu hemen nöroloğa gidip başım ağrıdı demeye getiriyor insanlar. Tıp imkanları çok genişledi. Bu oruç için özür değildir. Bir var ki artık e, yürüyemiyor, merdivenden inmeye korkuyor baş ağrısından. E, yani bu özel bir kriz geçiriyor. Buna baş ağrısı diyoruz biz. Yani bir tür evham denecek ya da vesvese denecek düzeydeki hastalık oruç bozma ruhsatı olan hastalık değildir. Ya ciddi bir fiziki görüntü olacak ortada. Yani işte aha, tansiyon cihazını ölçüyoruz. Doktorun risk dediği bölgeye gelmiş tansiyon. Veya gözünden bakıldığında gözünü açamıyor. Bayıldı. Bunlar yani bir fiziki belirti olacak. Veya şeker hastalığındaki gibi Hiçbir belirti sen göremiyorsun dışarıdan baktığında ama tıbbi veriler e, bu ağır hasta diyor. Yani buna biz ruhsat konuşuyoruz. Yoksa evham vesvese düzeyine gelmiş hastalığa şeriatımız hastalık demiyorum. Şimdi bir özürden dolayı oruç e, bozmaktan konuşuyoruz. Özellikle oruç bozmayı biz murad ettik, yedik, içtik, iğne vurulduk. Bu ayrı bir konu. Onu ele almadan önce bozulmak deyimi neye deniyor? Bozulmak. Yani bu bozucu orucu bozucu şey Niyet midir? Daha önceki derslerimize konuştuk. Bozmaya niyet etmek orucu bozmaz. Bozmak orucu bozmaz. Bozmak da iki şeydir. Bozmak iki şeydir. Birincisi fiilen ağzı kullanıp fiilen e, ağızdan bir şey sokup gıda almak. Bu birinci bozma çeşididir. İkinci o bozma şekli de vücudun içeri gıda olacak şeyi çekecek menfezlerinin kullanılmasıdır. Bu menfezlerin kullanılmasında mesela ağızdan su almıyoruz ama e, taharetlenmede e, aşırı e, titiz davranıp e, suyu menfezden içeri kaçırıyoruz. Burada bir görünürde sofraya oturup yemek yemek yok, sandviç yemek yok ama vücut ona yarayacak gıda çeşidi olan suyu içeri almış oldu. Bu da orucu bozuyor. Bu kuralı e, neden konuşuyoruz? Yani biraz sonra konuşurken işte şu cihazın kullanılması orucu bozar mı bozmaz mı? Veya işte mesela diş tedavisinde lokal iğne yapılması orucu bozar mı bozmaz mı? Bunları konuşacağız. Bunları konuşurken neden oruç bozmasından söz ediyoruz? Onun mantığı ne? Bunu açıklamamız gerekiyor. Yani orucu bozan şey niyet değildir. Orucu bozan şey vücuda doğal yol olan ağızdan bir gıda girmesidir. Veya vücudun diğer menfezlerinden vücudun yararlanacağı bir şeyin girmesidir. Cinsel ilişkide bu mantıktan dolayı orucu bozuyor. Çünkü bu da nihayetinde Nasıl gıda vücuda ağızdan girdiğinde bir katkı getiriyor. Bu zevklenme yolu açısından da vücuda giren çıkan orucu bozmuş oluyor. Sadece bunun e, istisnası vücudun gözenekleri, yani derideki gözenekler her ne kadar içeri bir şey sızdıracak, yapıda duruyorsa da işte kılların altındaki yani derideki delikçikler diyelim gözenekler bunlar orucu bozmuyor bu hariç. Bunun e, bozmayış nedenine tabii bir gezeyim. Mesela abdest alırken bir ihtimal deri altına su kaçıyorsa bile bu orucu bozmuyor. Veya krem sürülüyor. Gözeneklerden o krem e, alta nüfuz edebilir mi ediyorsa bile orucu bozmuyor. Kusmayla ilgili de bir kural daha önce konuşmuştuk. İnsanın kendisini kusturması bilerek şu veya bu nedenle zevk için ya da ne için yapıyorsa artık veya işte mide bulantısından dolayı parmak sokup kendisini mesela kusturması. Kusma eğer ağız dolusu kadar olursa ki ağız dolusuna küçük bir e, reçel tası gibi mi deriz herkesin ağzı değişik burada veya normal bir sofraya konan küçük yoğurt e, tası kadar bir şey büyük ihtimalle işte ağız dolusu dediğimiz o. O kadar bilerek kendisi isteyerek kusan birisinin orucu bozulur. E, bun, bu istisnaların dışında biz oruç bozmayı gıda alımı vücudun içerisine gıda sokmaya veya işte gıda gibi lezzet veren cinsel ilişkiye oruç bozucu diyoruz. Çünkü bizim için vücudun en güçlü menfezi yani dışarıdan vücuda alım yapan menfez insanın boğazıdır. Ağız demiyorum, boğaz diyorum. Niye? Çünkü ağızdan giriyor. Mesela abdest suyu ağızdan giriyor. Boğaza temas etmediği için, boğazdan girmediği için o orucu bozmuyor. Yani boğaz boğazdan aşağıya geçen şey oruç için bozucu nitelikte bir risk taşımaktadır. Bu sebeple vücudun menfezi dışında yani ana menfez boğaza dedik menfezi dışında esasen gıda alan bir şey yok gibidir duruyor ama 10 gün hiç yemek yemeyen bir hastaya damardan verilen serum gıda hükmünde oluyor. Hasta Bilakis de böyle e, yemek yemiş insan gibi oluyor. Ama midesinde hiçbir şey yok. Demek ki ağızdan alınan gıda e, mideye bir kabalık oluşturmasa, idrar olup çıkmış olsa bile bir insanı ayakta tutacak kadar e, güç verebiliyor. E, ağızda ağız ana menfez. Yani gıdalanmada ana giriş. Noktamız ağız. Ağızdan boğaza geçiyor, boğazdan bütün vücuda dağılacak şekilde gidiyor. Ama bu e, teknoloji yoluyla e, veya başka bir yolla, iğne yoluyla vücuda dışarıdan, ağız dışında bir yoldan da verilebiliyorsa o da orucu bozar diyoruz. Neden? Çünkü önemli sorun bizim için boğazdan bir şey geçmesi değil, onun vücuda gıda olmasıdır demiştik. Mesela bir insan bir odun parçasını işte nasıl yapacaksa ta boğazından aşağıya kadar soksa onun orucu bozulmaz. Çünkü o odun parçasını sokup çıkarıyor. Nitekim mesela endoskopi ve benzeri cihazlar kullanıldığında orucun bozulmadığını konuşacağız. Ayrı bir mesele olarak konuşacağız. Orada konuşacağız bunu inşallah. Ama dediğim gibi fukaha özellikle deri gözeneklerini bu kuralın dışında tutuyorlar. Bunu bilmiş olalım. Şimdi bugünkü tıbbi imkanlardan kaynaklanan uygulamalardan örnekler vererek orucumuzu bozup bozmadığını göreceğiz. Mesela e, gargara diye bir tedavi veriyor doktor. Bu gargara orucumuzu bozuyor mu, bozmuyor mu onu konuşacağız. İşte doktorların tedavide kullandıkları aletler ne kadar orucumuzu etkiliyor konuşacağız. Ama bundan önce e, şöyle bir e, genel tespit yapmamız lazım. Şimdi Gargara diye bir ilaç, belki 30 senedir biliniyor, belki 50 senedir biliniyor ama fıkıh kitaplarının yazıldığı zaman bilinmiyordu. Endoskopi denen bir cihaz bundan 100 sene önce kullanılmıyordu. 300 sene önce hayali bile bilinmiyordu. Kadınların, kadın hastalıklarında tedavi olurken Doktorların e, tedavi maksatlı aletlerini e, kadınlarda kullanmaları hayal edilir bir şey değildi. E, kadın hastalıklarına giden e, bir kadın, e, orada e, vücuduna bir alet sokulup, o alet ayna gibi mi kullanılıyorsa, nasıl yapılıyorsa muayene ediliyor. Bunların orucu bozup ile ilgili kuralları, Mesela bundan yaklaşık 200 sene öncenin hayatını yansıtan meşhur Hanefi fukuh kitabı İbni Abidin'de bulmamız mümkün değil. Neden? Olmayan bir şeyi fukahanın tespit etmesi onlardan beklenmezdi. Peki bugün karşımıza bu tip imkanlar çıktı ve bu tip sorunlar çıktı. Bunlar işte İbni Abidin'de, Fethül Kadir'de yoksa biz Fıkhımızı çaresiz mi göreceğiz? Hayır. Fıkıh zaten bütün zamanlara göre çareyi ve metodu gösteren ilmin adıdır. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Ya da biz mesela bu konudaki görüşlerde nasıl muamele edeceğiz? Şimdi fıkhın ilkeleri bellidir. Mesela ne dedik? Vücuda gıda ve lezzet sokmaktır. Orucu bozan şey dedik. Bugün bir insan mesela göz damlası damlattığında gözüne veya burun damlası damlattığında burnuna orucu bozulur mu bozulmaz mı sorusunun cevabı göze damla damlatmakla ilgili bir hüküm eski kitaplarda yok diye bizim için Fıkhen cevabı olmayan bir soru değildir. Neden? Bu iki türlü halledilecek. Doktora sorulacak. Göze damlatılan damla mideye iner mi? Eğer göz doktoru bu mideye inmez derse sorun yok bu merhem gibi bir şey demek ki. Zaten eski fukahamız da deri gözeneklerinin üzerine sürülen merhemin orucu bozmayacağını, mideye inen bir gıda hükmünde olmadığını söylemişlerdi. Eğer fukaha derse ki göze damlayan damlayı doktoru sorduk. Doktor da bu direkt mideye iniyor. Üç damla, beş damla da olsa üç tane, beş tane mısır tanesi yemek gibidir bu derse hiç o zaman tereddüdümüz yok. Oruç bozuldu diyeceğiz. Şimdi bunu ben burada derste söylesem benim hem tıp bilgim olması gerekiyor hem fıkıhta iştihad edecek düzeyde olmam gerekiyor ki Müslüman'ı hüküm olarak bu. Bende de öyle bir şey yok. Üç tane beş tane insanda da etraftaki alimlerde de yok. Alim olan insanlar da bu düzeyde değil. Bu nasıl halledilecek? Bu 20. asırdaki yaşayan Müslümanlar olarak 1950'li yıllardan sonra bu yeni gelişen durumlara nasıl cevap verileceğine dair ciddi endişeler tereddütler oluştu. Çünkü 1950'lere gelindiğinde Müslümanların evet bunun dediği her şey doğrudur. Bunun hükmüyle amel edelim diyeceği alim de tek tek kalmamaya başladı. Azaldı alimler de gitti aramızdan. Yani iştihat düzeyinde zaten alim asırlardan beri zor yetişiyordu. Bilhassa hilafetin ilgasından sonra Müslümanlar can derdine düştüler diyelim. Yani İslam topraklarını başta Kudüs olmak üzere kurtarma endişesi Müslümanların ciddi bir şekilde bu ayrıntılara vakit bulamamak gibi bir sonuç getirdi. 1950'lerden itibaren gerek siyasi alanda ve gerekse ilmi alanda Müslümanlar kurullar oluşturma hamlesine geçtiler. Fıkıh konseyleri de kurulmaya başlandı. 1970'li yıllardan itibaren ciddi fıkıh toplantıları yapıldı. Bu toplantılara e, fıkıhta temayüz etmiş, e, fıkıhta eserler vermiş insanlar çağırıldı. E, benim bizzat e, toplantılarına katıldığım e, fıkıh kurulları, fıkıh konseyleri, Arap aleminde Mecmual Fıkhı İslami diye isim veriliyor bunlara. Fıkıh, İslam fıkhı e, konseyleri diyebiliriz. Türkiye'den de konseylere kısmına mesela Halil Gönenç Hoca Efendi'nin katıldığını biliyorum. E, bunlar bazen branşlı toplantılar. Mesela Zekat fıkı Konseyi diye bir konsey kuruldu. Kuveyt başta olmak üzere pek çok ülke buna ev sahipliği yaptı. E, tıp alanında e, tıp konseyi diye konseyler toplandı genel olarak da fıkıh konseyi diye bütün fıkıh konularını ihtiva eden konseyler toplandı. Bu topla, bu konseylerin toplantılarına izleyici olarak bir kısmına katıldım. Orada gözlerimle gördüğüm çalışma şöyle deniyor ki işte 6 ay sonra filan yerde toplanacağız. O toplantıda mesela hava parası almak caiz midir? Bunu konuşacağız. Mesela ee, şeker hastalarının kullandığı insülin orucu bozar mı? Bunu konuşacağız. 5 ee, tane 3 tane konu veriyorlar. Bunlar tabi e, mesela Yusuf Karadavi baş katılımcısı bu toplantı. Bunlar 30-40 tane eserleri olan insanlar. Veyahut da mesela işte fıkhın şu bölümünde zekat bölümünde master doktora yapmış eser yazmış insan. Onu çağırıyorlar bu ondan sonra deniyor ki bu tıp e, bu mesela şeker hastalığının kullandığı insülün orucu bozar mı konusu e, tıbbı çok ilgilendiriyor. E, buna bu konuda uzman Müslüman tıp adamı mı çağıralım diyorlar. 3 tane 5 tane onlara da rica ediyorlar. Ücretlerini veriyorlar. alt ay onlar da hazırlanıyor. Soruları hazırlıyorlar onlar. Diyorlar ki insülin hastası ya da astım hastaları e, sprey kullanacak deniyor. Bu bunların hükmü nedir? Mesela astım hastalarının ciğerle ilgili sorunu olan hastaların kullandığı spreyle ilgili örnekte konuşacağız. Mesela ağzına fıs diye böyle bir hava veriyor. Bunun içinde sıvı da var. Bu orucu bozar mı bozmaz mı? Bu toplantılarda o spreyle ilgili toplantıya mesela e, hatırlıyorum o toplantıda. Yani bir sprey kelimesi iki gün yüzlerce insanın şudur budur diye böyle e, saatlerce konuştukları toplantılar. Bunlar sonra o toplantı tutanakları, e, tutanak yapılıyor. Onlar e, 50 ciltten fazla büyük bir ansiklopedi gibi piyasaya sunuluyor. Benim kütüphanemde de var. Orada herkes e, sunuyor. Mesela işte örnek vereyim Sprey kullanması astım hastanın orucu bozar mı diye sorusuna 10 sayfalık, 20 sayfalık, 5 sayfalık, 1 sayfalık raporlar hazırlıyorlar. O doktorlardan da soruyorlar. Bazen kimyagerleri çağırıyorlar. Bunun aslı nedir? Mesela işte jilatin kullanmak caiz midir? Oraya bir kimyager çağırıyorlar, biyolog çağırıyorlar. Onların da kanaatlerini dinliyor fıkıhçılar. Yazılı raporlarını alıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki işte oradaki on tane şahıs var diyelim. spreyi kullanmak orucu bozmaz diyorlar. Veya bozar diyorlar. Gerekçesini herkes açıklıyor. Bu arada birisi bu gerekçe böyledir derken ona cevap veriliyor. Filan kurala ters düşüyorsun deniyor. O ona cevap veriyor. Baya bildiğimiz ciddi tartışmalar yapılıyor. Bazı konular üç, beş, on toplantıya yayılıyor. Diyorlar ki biz bunda karar veremedik. Hiç kimsenin kalbi mutmain olmadı. Bunu bir dahaki toplantıya alalım diye. Bir dahaki toplantı dediği en az 6 ay. 6 ay onlar tekrar oturuyorlar, araştırıyorlar. Bir dahaki toplantı, bir dahaki toplantı en sonunda ikna olunca fukaha e, konsey kararı olarak bunu yayınlıyorlar. Diyorlar ki biz filan e, filan filan filan işte 30 tane 40 tane kaç kişiyse o katılımcılar e, fakih olarak biz şunun şu konuda caiz olduğuna inanıyoruz. İnandık diyorlar. Ondan sonra altına da not düşüyorlar. Filanca da bu kararımıza katılmadı. Ben caiz olmadığını düşünüyorum dedi. Eğer ittifak edemezlerse ittifak ne demek? 30 kişiden 25 tanesi ben uygun görüyorum diyor veya uygun görmüyorum diyor. 5 tanesi de bize göre katılmıyoruz bu karara diyor. Buna ittifak deniyor. %100 herkes el birliği yapsa buna zaten icma diyoruz. O çok zor gerçekleşiyor. Bu kararlar fıkıh konseyi kararı olarak yayınlanıyor. Ondan sonra kamuoyuna duyuruluyor işte. Onun siteleri var şimdiki zamanda. Bu kararlar hemen fukaha tarafından alınıyor. Bir kısmı bütün dünyada hemen tepki buluyor. Hemen uygulanıyor bir kısmına itirazlar geliyor. Bu itirazlar tekrar konseye geliyor. Ama şu ana kadar e, konseyin bu kararlardan biz önceki kararımızdan vazgeçtik dediğine rastlamadım doğru dürüst. Yani genelde çünkü onlar da zaten mesela e, Suudi Arabistan'daki veya Mısır'daki bir zat geliyor bu toplantıya katılıyor. O da zaten 6 ay gidip Ezer'de şurada burada arkadaşlarıyla tartışarak oraya geliyor. Yani bu konular böyle gazetecilerin röportajı yapar gibi hemen karşısına çıkarılıp verilmiyor. Araştırılması isteniyor. Geniş bir araştırma yapıldığı için gelecek tepkiler de hazırlanmış olarak veriliyor. Maalesef Türkiye'den çok kimse katılmıyor. Yani birkaç zat var Arapça sorunu olduğu için ve veya belki de devlet fazla hoşlanmıyor bu tip konulara katılmasına. Ya da gelip katılsa kim itibar edecek Fıkıh Konseyi'ne Türkiye'de? Neyse Türkiye'den çok katılan yok ama baş katılımcı Halil Göneç Hoca Efendi. Onu biliyorum. Allah ömrüne bereket versin. Türkiye'nin de fıkıhta saygın üç beş isminden biri. Birkaç toplantıya Mehmet Savaş Hoca Efendi'nin katıldığını da duydum ama ben bizzat katıldığını Hı. görmedim. Yani bu kararlar Fıkıh Konseyi'nde de böyle alınıyor. Ben şahsen Fıkıh Konseyi'nin ittifakla aldığı kararların ...bu asırdaki Müslümanları... ...bağladığını düşünüyorum. Bu oruç meselelerinde de... ...bir dahaki derste göreceğiz, şimdi vaktimiz doldu. Ciddi bir şekilde... ...Müslümanlara... ...ufuk açıyor. Yani... ...münferit bir hoca efendinin... ...ben uygun görmüyorum, böyle değil... ...demesi başka bir şey. 50 tane, 60 tane... ...fıkıhtı uzman alimin... ...biz bunu böyle uygun gördük demesi başka bir şey. Yani burada bir... ...şu da var... Şimdi bu fıkıh konseyine Türkiye'den bazıları tepki gösterirken mezhepsizlerin falan diyorlar. Hiç de alakası yok. Bu konseylerdeki toplantılarda yani bir defa dört büyük imamın görüşlerinin dışına çıkılmaması diye zaten adamların ittifakı var. Yani böyle biz Kur'an'dan kendimiz alalım, fukahayı takmayalım diye bir şey ben görmedim Özellikle o tezlerin hazırlandığı şeyler benim kütüphanemde de var raporlar. Koca koca dosyalar hazırlanmışlar Filan alime göre filan müşteide göre filana göre filana göre diye çalışıldığı için böyle bir eski fukahamızı ümmetin köklerini yok saymak gibi bir cüret ben görmedim. Dolayısıyla ama şu var onu vurgulayalım. Yani Hanefi fıkıh kitaplarına göre ve Şafii fıkıh kitaplarına göre tıkanılıyor. Bun, bu iki ilme göre bir şey bu. Maliki mezhebindeki müjdehidlerden birisinde bir çıkış buluyorlar. Onu yakalıyorlar, kararı ona göre alıyorlar. Eğer zaten Maliki mezhebinde bir görüş var, bir de Hanbeli mezhebinde bir görüş var da bunlar çelişiyorsa o çelişkiyi belirtiyorlar. Biz şunu aldık diyorlar ama... ...üç mezhepte ses yok, seda yok... ...bir şey bulunamıyor bununla ilgili... ...bir alimden bulunuyorsa onu alıyorlar... ...e din budur zaten... ...binaenaleyh... ...gerek bu oruç meselelerinde... E, ...ki muasır konularda... ...zaten biz eski fukahamızın... ...asıl fukahamızın... ...İbni Abidin'inde Fethül Kadir'inde bir şey bulduk mu... Kimse bir şey sormuyoruz daha... ...yani konseye moseye gerek yok orada... ...karar karar zaten... ...biz İmam-ı Azam'dan bulduk bulacağımızı ama... İmam-ı Azam'ın zamanında endoskopi mi arayacağız şimdi? Yani onun zamanında yapılıyor yapılıyordu hastaya diye bir araştırma mı yapacağız? Şimdiki zamanda bizim Allah'ın verdiği bu imkanları kullanacağız. İlim de Allah'ın verdiği bir imkan kullarına. İlmi de bu şekilde kullanacağız. Allah'ın nimeti olarak görüyoruz. Bu dersteki bu konulardaki kararları Fıkıh Konseyi'nin tutanaklarından e, alıp e, ortaya çıkaracağız. İnşallah. Ama buna rağmen onların da tartıştığı ittifak edemedikleri şeyler var. Niye ittifak edemiyorlar? E, üç tanesi olabilir diyor. Üç tanesi olmaz diyor. Tartışıyorlar toplantı boyu, toplantı boyu ama bir türlü ikna olmuyor hiçbir tanesi. Sonunda diyorlar ki mesela on karardan en az sekiz tanesi böyledir. Bunun şu bölümünde ...ittifak edilemedi... ...bir sonraki toplantı ertelendi diyor. E, fakih de bu demek zaten. Yani fakih... her şeyi bilip kafadan atan... ...attığı doğru olan bir insan demek değil... ...bu Allah'ın dininde bir cürettir. Bu zaten caiz bir hareket değil. Ama ittifak ettikleri şey... ...bizim için mübarektir. Neden? E, Müslüman zaten... E, ...Allah'ın kitabından biliyorsa bir şey yapıyor. Peygamberin aleyhisselamın sünnetinden... ...biliyorsa yapıyor... E bilmiyorsa fukaha'ya müracaat edecek. Fukaha'nın da böyle bir tespiti yoksa bugünkü fukaha'ya bak bu ne demektir diyecek. Fıkıh konseyi de o demek. E, i̇ki şeyi daha tespit edelim. Birincisi yani bu fukaha'nın boyu postu ne ki? Kim ki bunlar? Belki de bir tanesi sigara içiyordur mesela. E, ya Onların görüşünü İmam Azam'ın görüşü gibi mi kabul edeceğiz? El hak öyle de bir sıkıntı daha var. Biz de İmam-ı Azam'ın önünde oturacak Müslümanlar mıyız ki? İmam-ı Azam gibi müştehitler. Bu saça bu tıraş çok güzel. Bu başa butarak böyle işte. Yani evet bugünkü fukaha hiçbirini tankı hissetmek için söylemiyorum. Böyle bir itham yapılacak olsa cevabımız ne? Biz de ne Müslümanız ki zaten ne kadar e, titiz Müslümanız ki daha iyi fukahayı Allah bize nasip edecekti. Bütün buna rağmen son tespit olarak... Bugüne kadar, ikinci nokta, son tespit olarak da onu söylüyorum. Bugüne kadar Fıkıh Konseyi'nin mesela Suudi Arabistan hükümetinin işine gelmesi için, çünkü genelde Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te toplanıyor ama diğer ülkelerde de bu toplantı yapılıyor. Kim ev sahipliği yapıyorsa toplanılıyor orada. Masraflı bir şey olduğu için de her ülke sahiplenmiyor bunu. Türkiye'de zaten sahiplenmez laiklik endişesinden dolayı. Suudi Arabistan'ın işte kraliyetin menfaatine gelsin diye bir karar verdiklerini bütün kararlarını baştan sona defalarca inceledim. Belli konuları araştırırken de önce o kararlara bakıyorum zaten. Onların verdiği bir kararın zıttında bir kararı doğru olmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar da şeriatımızın rahatsız olacağı sistemlerin işte hükümetlerin menfaatine olması düşünülmüş bir karar verdiğini de görmedim. Rastlamadım. Dolayısıyla kalbim mutmain Fıkıh Konseyi'nin kararlarıyla ilgili.